Seyri sulukun dört makamına kavuşabilmek için hayırlı meclisi ve mecliste de hayırlıları seçmek sohbetin şartıdır. Müntesiblerin cemaatleşmesi için bir araya gelmeleri şart olduğu gibi bir araya geldikten sonra da ihvana insani bir vazife daha vardır. O da toplumun hayırlı bir meclisi kurmaları ve mecliste de hayırlıları seçmeleridir. Sonra o mecliste, o cemaatte bulunanların zulümden sakınmakla allah Teala'nın ve kulunun hukuklarına tecavüz etmemeleridir. Bu vazifeyi yapan bir toplumun fertleri, toplumlarının dengesini muhafaza ederler. Aksi takdirde fertleri dağılır. Toplum ve fertlerin aşağıdaki şartlara riayet etmeleri insanın mühim vazifelerindendir. اِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ ila اَخ۪يهِ فَلْيَسْأَلْهُ تَفَقُّهًا وَلَا يَسْأَلْهُ تَعَلْنُّتًا Bir kardeşinin yanına din kardeşi oturduğu zaman onun halini sorsun. Dini bir meseleyi sorduğunuzda da anlaşın. Anlaşır bir şekilde söz söyleyin. İnat kinle birbirinizden sormayın. Yani birbirinizden sual ettiğiniz zaman yahut bir şeyi öğrenmek veya öğretmek için sorduğunuzda Güzel bir suretle birbirinizden dininizi öğrenin. Din kardeşlerinizi imtihan edecek gibi soruyu sormayın. Zira bu kaideye riayet edilmezse, cemaatin içerisinde nefret uyanır demektir. Bir ev cemaatine, mektup yahut dini sohbet meclislerine girdiğiniz zaman selamla girin, selamla çıkın. Birbirinize dua edin. Orada oturduğunuz zaman eminlikle oturun. Ayrıldığınızda, Eminlikle dua ile ayrılın demektir. İza zara fe la hatta Sizden biriniz bir kardeşini ziyaret edip yanında oturduğu zaman izin alıncaya kadar asla kalkmasın. İza zara ehadukum ehahu fe elqa şeyen yaqih min at turabi ve qahu adaban nari. Biriniz kardeşini ziyaret ettiği zaman, ziyaret edilen kardeşi, bir şeyi eşit minder, kürsi koyup onu tozdan muhafaza ederse, Allah da o muhafaza edeni ateşin azabından muhafaza eder. Bu hadisi şerifler, cemaatte yahut evinde olan zevatın gelen ziyaretçilere ikramda bulunmasını teşvik etmektedir. İditenibu mecalisel aşirati mücerret vakit geçirmek veyahut dünyevi konuşmak için hazırlanan meclislerden sakının. Mecliste oturanlar, ilim, zikir yahut dünya ve din işleri için otursunlar. Boş vakit geçirmek, lakırdı yapmak için oturmasınlar demektir. Binaen aleyh, meşru olmayan meclisler, insanları günahlara sevk eder demektir. İza اَحَبَّ ehadukum اَخَاهُ felyuallimhu annahu yuhibbuhu sizden biriniz herhangi bir buluşmada bir kardeşini sevdiği zaman sevgisini ona bildirsin yani sevgi şeytani ise söylemekle kesilir rahmani ise söylemekle sevgi çoğalır demektir ida aharu ruculur racula felyesalhu an ismihi wa ismi abihi wa mimmen huwa feinnehu awsalu lilmuveddati bir adam diğer bir adamla kardeşlikte antlaştığı zaman onun ismini, babasının ismini ve hangi kabileden olduğunu sorsun, eşit öğrensin. Çünkü bu insanı muhabbete kavuşturur. İdrisi Halimi Muad radıyallahu teala anhu'dan o da Resul-ü Ekrem'den şöyle nakletmiştir. Yakulullahu teala vecebet lil lilmutahabbin fiyye. وَلِلْمُتَجَالِس۪ينَ ف۪يَّ وَلِلْمُتَزَاوِر۪ينَ ف۪يَّ وَلِلْمُتَبَادِل۪ينَ ف۪يَّ Cenab-ı halık Teala, benim için birbirini sevenlere, benim için birbirinin yanına oturanlara, benim için birbirini ziyaret edenlere ve benim için malını harcayanlara muhabbetim vacip olmuştur, buyurur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ Mâhüm bi-enbiya'a ve lâ şuhadâ'a. Yaghbituhumü'l-enbiya'u ve şuhadâ'u yevmel kıyameti li-mekânihim min Kıyamet gününde şüphesiz şehit ve nebiler olmadıkları halde şehit ve nebilerin onlara Allah'ın nezdindeki makamlarından dolayı gıpta ettikleri Allah'ın kullarından bazı insanlar vardır buyurdu. Ya Resûlallâhî fe ahbirnâ menhum. ''Onların kimler olduğunu bize haber ver ya Resulallah.'' dediler. Bunun üzerine o da, ''Hum kavmun tehabbu bi revhillahi ta'ala ala gayri erhamin beynahum ve la emvalin yata'atuneha.'' ''Fevallahi inna vucuhehum lenurun ve innehum la ala nurin ve la yekhafune iza khafen nasu ve la yahzenune iza hazinen nasu.'' ''Ve Ala, innā awliyā Allāh lā Aralarında birbirine verdikleri mallar, akrabalık olmadığı halde, sadece Allah Teala'nın ruhu, eşit rahmet ve bereketi, din ve tevhid sebebi ile birbirlerini seven bir kavimdir. Nefsim kudretiyle yaşayana andolsun. Onların yüzleri nurdur ve gerçekte onlar nur üzerindedirler. ''İnsanlar korktukları zamanda onlar korkmazlar. Mahzun oldukları zamanda mahzun olmazlar.'' buyurdu. Ve ''Dikkat edin, Allah'ın dostları üzerine bir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.'' maalindeki ayeti okudu. Bir mecliste oturanlar üç kısımdır. Ya selimdirler ki bunlar cemaatte sükutla vaktini geçirenlerdir. Ya ganimettir. Bunlar da zikir ilimle iştigal edenlerdir. Yoksa toplantı ve cemaatleşme helaktir. Bunlar da gıybet veyahut herhangi bir günahla vaktini geçirenlerdir. Meclisin riayet edeceği ikinci vazifede şöyledir. İyi kimsenin meclisinde oturmak her mümine düşen insani bir vazifedir. İnsan kendi nefsine hayırlı meclisi seçtiği gibi mecliste de hayırlı adamları seçmesi gerekir. Hadisi şerifte Hayr-u jelesaikum men zekkirukumullah ru'yetuhu ve zade fi ilmikum mantiquhu ve zekkerukum Sizin kendileriyle düşüp kalktığınız en hayırlı kimseler o kimsedir ki görülmesi size Allah'ı hatırlatır. Sözü ilminizi artırır. Ameli de size ahireti hatırlatır. Başka bir hadisi şerifte Caelisul ulema tu'ra fi's sema ve vakir kebîr el-müslimînü câbir bi'l-cenneti alimlerle düşüp kalk gökte eşit gök melekleri içerisinde tanınırsın müslümanların büyüğüne saygı göster cennette benimle komşu olursun buyurulmuştur. bina analey bu hususta birkaç hadis-i şerif ve şerhleri 1 câdisül kubera ve sâilül Khalitul hokeee tecrübeli ihtiyarlarla Yahut ilmi zahir ve ilmi batını birleştirenlerle düşüp kalkın ilmi ile amel edenden dini sorun akıllılarla buluşun ve görüşün yani seçeceğin adam bunlardan birisi olsun onunla oturacağın zatta mutlaka bu üç sıfattan birisi bulunsun bulunmadığı takdirde Kealatı elde etme imkanı yoktur 2. el bil-emaneti İlla selasete mecalise Sefku demin haramin Ev-fercin haramin iqtitau malin bi-gayri Kan dökülmekte olması Bir ırzın, namusun heder olması Yahut bir malın haksız olarak kaybolması olmak üzere Üç meclisten başka meclislerde sözler emanettir. Yani mali bir zarar ırzın, namusun hederliği yahut bir adamın haksız olarak öldürülmesinden başka, mecliste konuşulan sözler, yapılan hal ve hareketler emanettir. Onu meclisten çıktıktan sonra başkalara söylemek asla caiz değildir. Yani bir nevi emanete hüyanet etmektir. Binaenaleyh toplumun kendilerine emin kimseleri seçmeleri ve eminlikle oturmaları, cemaatleşme şartlarından en lüzumlu olanıdır. Aynı zamanda meclislerde ağzı bozuk, fikri dilinde olan kimselerden de sakınmak gerekir. Nitekim hadisi şerifte, اَخُوكَ الْبِكْرِيُّ وَلَا تَأْمَنْهُ Ana babandan öz kardeşinden dahi korkulur. Ondan da emin olma buyurulmuştur. 3. اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ ehabbe Kişi sevdiği kimse ile beraberdir. Yani bir insan kiminle arkadaş olursa, akılca ve ahlakça onun gibi olur. Zira tabiatler insandan insana geçici olur. İyilerle olanlar iyi, kötülerle olanlar da kötü olur. Şiblil Esed kudsesi ruhu şöyle anlatır. Esas itibarıyla ruhlar iki kısımdır. A- Ulvi ruhlar B- Sufli ruhlar Dünyada ulvi ruhlarla sohbet eden, ölümden sonra da alayı illi yine çekilir. Yani dünyada hayırlı amellerini tamamlayamamış ise bile, ölümden sonra alayı illi yine kavuşur. Sufli ruhlarla olanlar da, ölümünden sonra esfeli safiline inerler. Dünyada iken peygamber yolunda olanları cennet, peygamber yolunda olmayanları da cehennem çeker. Binaenaleyh, Peygamberlerin ahlakına adet edinenler, peygamberlerle, edinmeyenler de firavunla beraber olurlar. İyi amel ve hareketler cennete, fenalıklar da cehenneme tebdil olunur. Zira dünya amelleri suret ve cisimlidir. Ahirette de o cisimler ne ise öyle görülür. Hayır ve mükafat da ona göre verilir. Ceza ve cezalandırılmak da ona göredir. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يجذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو بيتك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة إيكم سلر لأطرمنا المثال؟ bir kokucu ile oturmanın misali gibidir. Ya sana koku verir, ya sen kokucudan kokuyu satın alırsın ki bu en güzeldir, yahut kokucu sana kokuyu dokundurur, yani kokusu sana gelir, faidelenirsin. Fena ahlak ve hareketli adamlarla oturmanın misali ise, demircinin yanında oturman gibidir. Demirci demirini ateşten çıkarıp, çekiçle dövdüğü zaman fışkıran kıvılcımlar, ya elbiselerini yakar, ya evini yakar, ya da evini yıkar ki bu en zararlıdır. Yahut da yanında oturduğun için demirini dövdüğü zaman kokusu, dumanı seni rahatsız eder. Bu hadisi şerif, insanın refaha veya huzursuzluğa nasıl gireceğini tamamen anlatmaktadır. Şöyle ki kokucunun iki faidesi olduğu gibi demircinin de iki zararı vardır. Kokucudan miski satın alırsın. Başkasını da faidelendirmekten hali kalmazsan, başkaya da faideli olur. Alamaz isen, hiç değilse sen kendini faidelendirmiş olursun. Demircinin yanında oturduğun zaman, ya nefsin, ya malın zarar görür. Rahatsız olursun. Çoluk çocuğuna sirayet ederek, onlar da zarar görür. Evin perişan olur. Hatta da yıkılabilir demektir. aley Salih zatıların meclisi kokucu, fasık ve zalimlerin meclisi ise demircinin meclisine benzetilmiştir. İmam Ragıp, iyi meclisleri aramak ve iyilerin meclisini tercih etmek insanın en büyük ve en mühim vazifesidir. Çünkü iyi kimseler fena adamların meclislerinden dolayı kötü olurlar. Gene çok fena adamlar iyilerin meclisinde bulundukları için iyi olurlar o halde iyilikle fenalığı idrak edebilmen için iyi veya kötü adamı tanıman gerekir buyurmuştur. Ruhanilere nazaran alim ve salihlerin sohbeti doktorun bıçağı gibidir. Fasık ve zalimlerinki de kasabın bıçağı gibidir. Doktorun bıçağı ameliyat vesilesiyle hayat verir. Kasabın bıçağı boğazlamak sebebiyle hayatı yok eder. Doktorun yüzüne bakmak insana ferahlık, aşk verir kasabın yüzüne bakmak ve sözü insana korku ve mahzuniyet verir 5 in min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya ve la şuhada yaghbituhumul enbiya ve şuhada yevmel kıyameti bi mekanihim minallah teala muhakkak Allah Teala'nın kullarından bazı insanlar vardır nebi veya şehit değillerdir Lakin Nebi ve şehitler onlara gıpta ederler. Eşit, kıyamette onları parmakla birbirine gösterirler. Çünkü kıyamette onların allah Teala nezdinde makamları vardır. Ashab-ı kiram, onların kim olduğunu bize söyler misiniz efendim dediler. O da, ''Hum kavmun tahabbu bi revhillahi ala gayri erhamin beynahum ve la emvalin yata'atuneha fe wallahi inne vucuhehum nurun ve innehum la'ala nurin la yakhafuna idha khafa'n nasu wa la yahzanuna idha hazana nasu ala inna awliya allahi la khawfun aleihim wa onlar öyle kimselerdir ki dünyada iken aralarında bir alışveriş yahut bir akrabalık bağı olmadığı halde yalnız Allah Teala'nın ruhu ile eşit Kur'an'ın hükmünü öğrenmek ve onunla amel etmek zikir ve Cenabı Hakk'ın rahmetini elde etmek için birbirini sevenlerdir. Allah'a an ederim ki muhakkak onların dünyada yalnız Kur'an ile amel etmek için birbirini sevdiklerinden yüzleri nurdur. Kıyamette nurdan yapılmış minder üzerinde otururlar. İnsanlar hesaptan korktukları zamanda onlar korkmazlar ve insanlar azabından mahzun oldukları zamanda onlar mahzun olmazlar. Dikkat edin Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, üzülmezler de buyurdu. Yani dünyada iken birbirleriyle Allah'ın emirlerini yaparak ve Allah'ın yasaklarından sakınarak cemaatleşip sevişenlerdir. Allah Ta'ala da onlara ahirette bu mükafatı verir. Meşayih-i kiram ve ulemanın meclisinde oturanlar bu hadisten faidelenir. Bilhusus meşayiha beyat edenler bu hadisten müjde almışlardır. Alt. إن من مكارم الأخلاق التزاور في الله وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده وإن لم يجد عنده إلا جرعة من ماء فإن احتشم أن يقرب إليه ما تيسر لم يزل في مقت الله يومه وليلته ومن استهقر ما يقرب إليه أخوه لم يزل في مقت الله يومه وليلته Güzel ahlaktan birisi de sadece Allah'ın sevgisi için ziyaretleşmektir. Ziyaret edilenin üzerine ziyaretçi kardeşine gücü nispetinde eşit bütçesine uygun bir şeyleri takdim etmesi her ne kadar bir yudum sudan başka bulmasa dahi haktır. Şayet ziyaret edilen az bulduğu şeyi ziyaretçisine takdim etmekten utansa yahut utandırsa günü ve gecesinde Allah'ın gazabına uğrar. Eğer ziyaretçi de ziyaret edilen kardeşinin kendisine takdim ettiği şeyi az bulup tavrıyla küçümserse, şüphesiz o da gecesinde ve gündüzünde Allah'ın gazabına uğrar buyurulmuştur. Bazen ziyaret edilen Müslüman telaşlanır. Şunu versem ayıp olur, bunu versem kuvvetimde değil diye düşünüp ziyaretçilerden rahatsız olur ve nefret eder. Bu çirkin ahlaktan sayılmaktadır. Böylece ziyaretçi de göz gezdirir. Mutfağa, kapıya, pencereye, tavrıyla sıkıntıya girer. Ziyaret edileni rahatsız eder. Bu da çirkin ahlaktan sayılmaktadır. Ve her iki husus da samimiyetsizliğin ifadesidir. Bu hadisi şerifte beyan edildiği üzere ziyaret edilenin gülümser olduğu halde bulduğunu yani takati nispetinde zorluğa katlanmaksızın çay kahve demiyorum bir yudum su olsa dahi gönül hoşluğuyla takdim etmesi, rahmet ve bereketlerin ilahi feyizlerin kapısını açmaya vesile olur. Böyle olmalıdır. Ziyaretçinin de kardeşini sıkıntıya sokmaması gerekir. Ve bulduğuna razı olması, gülümser, gönül hoşluğuyla o suyu alıp tavrıyla samimiyeti ifade ederek içmesi, yine ilahi feyizlerin kapısının açılmasına vesile olur. Eğer böyle değilse, ziyaretin terk edilmesi, ziyaret etmekten daha hayırlıdır. Nitekim hadisi şerifte, El mer'u ala dini halilihi, ve la hayra sohbeti men la yera leke minel hayri, misle lezî terâ lehu. Kişi dostunun ahlakı üzerindedir. Her halde senin ona görmüş olduğun hayrın benzerini, sana görmeyenin sohbetinde hiçbir hayır yoktur buyurulmuştur. Yani senin kendisine hak tanıdığın bir arkadaşın, Aynı hakkı sana tanımıyorsa, verdiğin değerin benzeri sana değer vermiyorsa, onunla düşüp kalkmakta asla hayır yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhuya bir adam gelerek sohbet esnasında, ''Filanca adam çok sadıktır.'' deyince müşarun İleyh ondan sormuş. ''Onunla sefer yaptın mı?'' ''Hayır.'' ''Onunla alışveriş yaptın mı?'' ''Hayır.'' ''Ona bir emanet teslim ettin mi?'' Hayır. Öyleyse sen onu bilmiyorsun. Galiba mescitte başını kaldırıp indirdiğini gördün buyurmuştur. Yine Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu dini ve dünyevi bir maksadın dışında kardeşine söz açma. Düşmanından kaç. Son derece emin olmayan dostundan korun. Hakikaten kavimden emin bir kimse hiçbir şeyle muadil olmaz. Dikkat edin. Emin Allah'tan korkan takva sahibidir. Sakın ha, günaha müptela olan kimseyle samimiyet kurma. Aksi takdirde sana işlediği günahları öğretir. Dostuna sırrını ifşa etme. Din ve dünyevi günlük hayatında Allah Azze ve Celle'den korkan arkadaşından başka kimseyle istişare etme. Yine, kardeşiniz kayıp bir günah işlediği takdirde Sakın onu günahıyla baş başa bırakmayın. Terk etmeyin. Günahlarının terk edilmesi üzere kendisine öğüt verin. Günahlardan dönmesi için ona asılın. Taat ve ibadete azmini takviye edin. Gizlide de Allah'ın onun tövbesini kabul etmesi için Allah'a yalvarın. Asılın kardeşinize tövbeye döndürün. Aman ha şeytanına yardımcı olmayın buyurmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu, Kardeş edindiği kimseyi gördüğü zaman onu kucaklar, hal hatırını sorar, görmediği zaman ihale içerisinde, ah bu gece ne kadar uzadı, filan arkadaşımı ne zaman göreceğim derdi.